Evet, tekrar beraberiz. Merhaba. Gezi Parkı özel programında. Evet, Gezi'nin en küçük sanığına taciz amcası da militandı diye bir haber vermese İsmail Saymaz'ın radikalden haberi. Çanakkale'de Gezi Parkı gösterilerinde yola sprey ile "Kahrolsun faşizm" yazdığı için 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan BTI'nin ailesi şehirde günlük olarak yayınlanan Objektif Bakış adlı gazetenin yazarı Kerem İriç tarafından hedef gösterilmiş. Böyle de vigilante olayları da oluyor. Tabii. Yani vigilante de yani on, kaç, kaç yaşında demiştik? 13 yaşında değil 13 mi? Yaşında. 13 yaşındaki bir çocuğun hedef gösterilmesi gibi bir durum. Dediğiniz. Yerel basının öyle. bir kısmının yani yerel basın fevkalade iyi bir şey olduğunu sık sık söylüyoruz tabii. Yani vazgeçilmez bir şey özellikle yerel yönetimlerin denetimi açısından ama merkezi otoriteyle birlikte çalıştığı zaman ve özellikle de bazı çıkarların peşinde koşan E, amaçların peşinde koşan yerel basının ne kadar tahripkar ve tehlikeli şeyler yapabileceğini özellikle memleketteki büyük kutuplaşma giderek artmakta olan kutuplaşmaya yang, yani yangına benzin dökmek gibi bir şey olduğunu söyleniyor. Objektif Bakış adlı gazetede Çanakkale'de 17 Aralık 2013'te sen sahip çıkmazsan devlet sahip çıkar başlıklı bir yazı var Kerem İriç. ...BTI'nin babası... ...Tamer İyi'ye yönelik... ...eğer sen çocuğuna... ...Bülent... ...eğer sen çocuğuna iddia ettiğin gibi... ...gerçekten yurt sevgisini... ...aşılasaydın... ...değil o çocuk oradaki bir taşa yazı yazmayı... ...öyle bir yerde seyirci dahi olmayı... ...göze alamazdı diye yazmış. Yani bt'nin ...1981'de asker tarafından... ...öldürülen amcası... Soner İ'yi de anımsatmış... ...daha da devam etmiş bu... ...yani tam, tam bir nefret suçu... ...işlemesi örneğinin... ...tipik bir örneği sayılabilir... ...onu anımsatarak da şöyle demiş... ...ayrıca bu ailenin geçmişini... ...bir küçük araştırdım... ...çocuğun amcası... ...meşhur bir isim... ...devrimci yol militanı Soner İ ailenin... ...gezi parka eylemlerindeki tavrı... ...şimdi daha bir anlam kazandı... ...armut dibine düşer hesabı... ...diye yazmış... Olabilecek en önemli nefret suçu evet. olaylarından biri. Evet böyle bir durum var ama davada görülmüş. İlk kez mahkeme görmüş hükümet istifa için, yola hükümet istifa yazdığı için yargılanan 13 yaşındaki çocuğun hakim karşısına çıkması durumu vardı. Dün. Evet BTI davasına devam ediyor. Şimdi onu konuşmadan evet. bunu önden yani dünkü karar verildi. dünkü Dün ama ondan önce de böylesine korkunç bir nefret suçu olayı da. İşlenmişti onu da hatırlatmadan edemedik. Evet evet. Bakalım devamı gelecek mi? Bu nefret suçu sadece söylenen gibi e, kağıtlarda ya da seçim konuşmalarında ya da halkı seslenirken söylenen şeyler üzerinde mi kalacak? Yoksa somut bir örneğini görecek miyiz mesela? En bariz nefret suçlarından biriyle karşı karşıyayız şu anda. Önümüzdeki günlerde bakacağız bu kişiler hakkında ya da bu gibi olayları yapanlar hakkında herhangi bir... ...işlem yapılacak mı yapılmayacak evet, mı? Bu çok önemli bir kararda olumlu... ...şimdi olumlu yanına da bakalım... Evet. ...yani olumlu diyoruz ama işte... evet ...gezi davasının en küçük sanığı olarak... ...yüz karası bir şey aslında... ...13 yaşındaki bir çocuğun, ortaokul öğrencisinin... ...BTI'nin... ...bir yerlere yazı yazdığı için... ...Sprey Boya ile Yola... ...daha doğrusu Hükümet istifa ...Ve Faşizme Ölüm yazdığı iddiasıyla... ...kamu malına zarar vermek... ...gibi bir suçlamayla... 6 yıla kadar 13 yaşında bir çocuğa hapis istemiyle yere yazı yazdığı için dava açılan öğrenci ilk kez hakim karşısına çıkmış. Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Evet daha önce mahkeme salonunda filmlerde görüldüğünde de belirtmiş BT'yi. Yazı yazdığım için pişman değilim demiş. Aynı zamanda şunu da sormuş. E, sor, aslında soru değil doğrudan bir e, kafa karışıklığını gösteren bir cümle. Radikal gazetesine konuşmuş BT'yi. Ben kırmızı boza, boyayla bu yazıyı yazdım diyor. Polisler herkese gün siyah boyayla karaladılar. Bana dava açıldı onların niye dava açılmadı diye soruyor. Böyle bir durum eğer gerçekten çevreyi kirletmekse. Gayet iyi bir soru. E, kamu malına zarar vermekse. Aynısı onun üzerine çizen kişiler hakkında neden dava açılmadığını soruyor 13 yaşındaki bu çocuk. Ve yazı yazdığı için de pişman olmadığını söylüyor dayanışma içinde oraya gelenler vardı mahkemenin önüne aileyi Çanakaliler ve İstanbul'dan gelen taksim dayanışması grubu karşılamış mahkeme önünde mücella yapıcı da yargılamanın utanç verici olduğunu söylemiş. Ve e, delillere göre hakkında toplanan bu 13 yaşındaki çocuğun hakkında toplanan delillere göre, Mahkemenin karar verilemeyeceğini ve derhal beraata hükmetmesi gerektiği de belirtilmiş BTI'nin avukatı Sabri Kuşkonmaz tarafından. Evet yani sosyal hizmet uzmanı Dilek Özbay'da duruşmada Çanakkale İl Müdürlüğü'nde görevli. Mahkeme salonu dışında da BT ile görüştüğünü belirtti ayrıca duruşmada da dinledim. Fiziki ve ruhsal gelişimi yaşına uygun ancak üzerine atılı fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin bulunmadığını düşünüyorum diye konuşmuş. Baba Tamari ise oğlum olaydan dolayı yeterince zarar gördü. Biz bu sıkıntı bize bu sıkıntıları çektirenlerin de yargı karşısına çıkmasını istiyorum şeklinde konuşmuş. Evet, Mücella Hanım'ın dediği gibi hukuk tarihine bu dava kara bir leke olarak geçecek. Umarım hukuk dışında bir fikir oluşmaz diyor. Evet. Bir anne olarak katılıyorum ve utanıyorum diyor duruşmada. Evet, Mücella Hanım'ın, e, yapıcının sözleri de böyle. Bir başka habere geçelim şimdi. E, Gezi Parkı eylemlerinde Ölen kardeşinin adını duyunca... ...gözyaşlarına boğuldu diye bir haber var CNN Türk'ten. İstanbul Barosu'nda bir konferans salonunda... ...Orhan Apaydin'in konferans salonunda bir toplantı... Platform Volkan Kesem Bilici, Bey, Beycan Taşkıran, Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Ak'tan, Çağdaş Hukukçular Derneği Avukatı İknur Alcan. Olaylarda başına gaz fişiği isabet eden ve halen yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ve olaylarda ölen Mehmet Ayvalıtaş'ın kardeşi Muharrem Ayvalıtaş katılmışlar. Evet, e, basın toplantısına destek vermek için siyasi partiler ve sendikalardan da katılanlar olmuş. E, CHP, HDP gibi isimler var, ÖDP gibi. E, İstanbul Barası Eski Başkanı Turgut Kazan da oradaymış. DISK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi salonda yerini almışlar. Ortak basın açıklaması okumuş Volkan Kesen bilici tarafından. O da Gezi olaylarında yaralanan insanlardan biri. ...ve süreci anlatmış... ...yaşadığımız düzende... ...en ufacık bir hakka elde etmek için... ...dahi ağır bedeller verildiğinin... ...bilincinde olan... ...siz halklar ayaklanmadı... ...en gençlerimizi şehit verdik... ...canlarımızı, gözlerimizi, ciğerlerimizi verdik... ...kafatasımız parçalandı... ...Etem Sarı Sülük, Abdullah Cömert... ...Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş... ...Ahmet Atakan, Zeynep Er Yaşar... ...Medeni Yıldırım ve Hasan Ferit Gedik... ...göğe yükselenlerimiz oldu... 14 yaşındaki Berkin Elvan da hala yaşam için direnişte demiş. Ve şöyle devam etmiş. Bizler Haziran ayındaki ayaklanmada e, polis şiddetiyle yaralanan, kemikleri kırılan, bazı uzuvları artık kullanamayan, kullanılamayan, e, tedavi süreci hâline tedavi süreci halen devam eden ya da çocukları şehit, çocuklarını şehit veren e, aileler olarak hukuki süreci de gezi ruhuna uygun olarak Birlikte örgütlemek için yola koyulmaya karar verdik diyerek de platformun yeni bir platformun kuruluşunu açıklayan metni okumuş. Evet adı Gezi Şehit ve Gazila platformu ama değişecektir herhalde e, diye umut ediyorum. Çünkü gezi, şehit ve gazi söylemi biraz... Militarize edilmiş bir kavram. Evet militarize kavramlar. Bu insanların hiçbiri militarize edilmiş bir şekilde orada bulunmuyorlardı. Yani şehitlik ya da gazilik gibi bir istekleri de ya da herhangi bir anılmaların da akıllarından geçirdiğini zannetmiyorum ama e, kurulan vakfın şeyin e, kuruluşun ismi bu şekildeymiş. Bellek platformuna dönüşmesi ihtimalinden bahsetti. Arkadaşlarımız bu konuyu e, takip eden arkadaşlarımız. Unutulmaması için evet. evet. Daha yerinde bir isim olacaktır muhtemelen. ...ve işte bir araya gelmelerinin pek çok amacı olduğunu söylemiş Volkan Kesen Bilici de ve şeyi de söylüyor. Türkiye'nin dört bir yanında şiddet gören kişilere de ulaşmak istiyoruz. Bizimle irtibata geçsinler diyor. Amaç da hukuki süreçte birlikte hareket etmek. İşte mesela gaz bombası ve plastik mermi kullanımının yasaklanması... ...özel yetkili mahkemelerin terörle mücadele kanunu ve polis vazife selayetleri kanunun kaldırılması için de mücadele etmek bir de hesap soracak istiyoruz. Diyorlar. Evet yani konuşmalar var. Mesela Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan konuşmuş. Gezi'de yaralanan bütün kardeşlerimizin aldığı kararların arkasındayız Berkin Elvan'ın ailesi olarak demiş... Biz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim çocuğumuz da kalkacak. Bugün değil ama yarın bunların hepsinin hesabını soracağız demiş. Evet, Mehmet Aybalı Taşın abi Muharrem Aybalı Taş da gözyaşlarını tutamamış toplantıda konuşamamış bu yüzden onun gözyaşları da salondakilerin de gözlerinin dolmasına hatta gözyaşlarının dökülmesine sebep olmuş tabii. Böyle bir şey bir platformun kurulması durumu. Ee, bu arada e, Kasım ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilip mahkemenin de ev hapsi kararı verdiği bir de Çağdaş küçük bakka, battal olayı var. Onun babası Ergün, Ergün Küçük Battal da çağdaşın herkese binlerce selamı var. Mori çok iyi. Öyle bir çocuktur ki o yerinde duramaz. Ne kadar belli etmese de ev hapsi onu etkiliyor. Hepinize selam söyledi demiş. Tuhaf tuhaf işler yani. Gezi ruhunun e, onulmaz bir yara açmış olduğu iktidar çevrelerinde... ...her şeyde görülebiliyor... ...tabii bu gibi yani... ...asla üstesinden... ...gelemedikleri anlaşılıyor... ...hazmedemedikleri bir olayın... ...DİSK... ...Devimci İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu... ...Genel Başkanı Kani Beko'da... ...platformda alınacak kararların... ...DİSK olarak yanında olacaklarını... ...aktarmış... ...böyle bir... ...durum var... Evet. Aykut, Aykut Erdoğdu'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Özellikle de biz siyasetle uğraşanların umutlarının azaldığı günlerde bu halk Gezi Parkı'nda hepimizin umutlarını yeniledi demiş. Bir Ütopya'ydı. Bir Güneş Devleti'ydi. Ve ben Gezi'de çöp topluyordum. Görevim oydu demiş. Enteresan bir ...platformun kurulmasına tanık olduk. Evet. Ve aynı zamanda... E, ...geziden sonra ortaya çıkan... E, ...ürünlerle de alakalı haberler geliyor. Filmler, tiyatro oyunları. Bunlardan bir tanesi oldukça ilginç. E, sinema konusunda... ...deneyimsiz bir grup insan bir araya gelse... ...ve Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşanmış... ...sadece sohbetlerle geçen... ...hikayelerden bir film yapma açılışsa... ...ortaya nasıl bir sonuç çıkardı diye soruluyor... CNN Türk'ün haberinde. Bu sorunun yanıtı için biraz daha beklememiz gerekiyormuş. Zira film henüz yapım aşamasındaymış. Evet ama önemli yani. Evet. Çünkü yani bu konuda da mesela demin sözünü ettiğimiz işte hükümetin ve iktidar kesimlerinin ve iktidara yakın medyanın hazmetmekte çok güçlük çektiği ve durdurmaya çalıştıkları yani kısıtlamalar getirmeye hatta yasaklamaya giden kovuşturma açılmasını istenen pek çok sanat ürününde ortaya evet. çıkmakta olduğu biliniyor. Emine Koçuna birisi yenienden Türk'ten bu projeyi Ası filmin orta bağımsız sinema yapımcısı Serdar Doğan anlatmış ama işin güzel tarafı film yapım aşamasında ve her aşaması aslında yapım aşamasında yani şu anda teori aşamasında izliyorlar Senaryo nasıl yazılır kriterleri nelerdir film çekim teknikleri nelerdir Kamera nasıl tutulur kurgu nasıl yapılır? bir işin yapılma aşaması nedir? Prodüksiyon aşaması nedir? Kas nedir? Mekan nasıl oluşturulur gibi sorulardan başlamışlar. Yani, yani sinemadan temel ilkelerini öğrenmeye başlamışlar. Pek çok kurgucu yönetmen, senarist ve oyuncuları da çağırıp arkadaşları onlarla workshop, evet, yani atölye çalışmaları bu, düzenliyorlar. Bu düşüncenin de gezi parkı, olay, gezi parkı protestoları sonrasında ortaya çıkan forum ruhundan forum ruhunun bir ürünü olduğunu beraber Kolektif bir şekilde hareket ederek nasıl bir film oluşturulabilecek fikri üzerinden de ortaya çıkan bir durumdan bahsediyorlar. Her şey en temelden Ya uzun veriyorlar. metrajlı bir film olur ya da 4-5 ya da 5-6 ayrı kısa fiğinden oluşan özel, öncelikle de festivallere göndereceğiz. Bunları çıkarttıktan sonra diyor. İşin güzel kısmı beraber ve her şeyin en temelinden e, kolektif olarak yapılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Mesela bu yüzden çekim aşamasında mekan, araç, teknik malzeme gibi konularda sponsora ihtiyacımız olacak. Sivil toplum örgütü, şirketler ya da gezi ruhuna inanmış insanların her türlü desteğine açığız bizimle Abbasa Gezici Film Atölyesi. Abbasa Gezici Film Atölyesi'nden çıkan bir proje bu. Abbasa Gezici Film Atölyesi'nin Facebook sayfası üzerinden de irtibata geçebilirler eğer destek vermek isteyenler diyor. Evet biz de duyuralım bunu CNN Türk'ün haberinden. Serdal Doğan anlattı. Onunla yapılmış bir mülakat, detaylı bir mülakat. Gezici Film Atölyesi. İlginç. Evet. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bir Hala, başka şey de Ee, bir de Moskova'dan Rusya e, ile ilgili bağlantılı bir şey var. O da e, türkrus.com'dan aldığımız bir haber. Türk ve Rus tiyatrocularının Gezi Parkı olaylarını Moskova'da sahnelemiş oldukları. TETAR.DOG belgesel tiyatro merkezi hafta sonu. Bu geçen hafta sonundan itibaren farklı bir oyun Koymuşlar sahneye. Rus ve Türk tiyatrocuların ortak projesi bu. Gezi Parkı direnişi konulu bir oyun. Rusya'da seyircilerin önüne çıkmış. Böylece Gezi'ye dair Türk senaristler tarafından kaleme alınan ve Moskovalı tiyatrocular tarafından sahnenen ilk tiyatro oyunu da sahnelenmiş oluyor. Ayrıca da olaylara İstanbul'da tanık olmuş. Rus belgeselci Alla Maksimova'nın hazırladığı Her yer Taksim, her yer direniş adlı belgesel film de gösterilmiş. Çok sayıda film belgesel yapılıyor. Geceyi de Rusya'nın Sesi Radyosu'ndan Tatyana Şuvalova izlemiş. ve kaleme almış. Yazının ayrıntıları içinde bir link veriliyor. turkrus.com'a girerseniz bunun da ayrıntılarını görmeniz imkanı olacak. Evet. Buraya bu kadarmış bugünkü elimizdeki haberler. Belki ufak bir parçayla bitirebiliriz. Yani e, eleştiri özgürlüğüne ve demokrasiye e, oldukça ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde eee uygun da, manidar da bir parça olabilir. Bulutsuz gözleminden acil demokrasi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bekle. Kerke Öçtür. Možete pašim bine Sağa čaktim, sola čaktim, abire Her yanam yara bere, içinde kalbim e, Hava vedava, süpe šişelerde Böyle mamma tek karnemem, ters izlendim Havanu, stuhaller dönemleri Suku yönetimler Şimdi sırası değiller gir suçları idam cezası 141 142 kadalet mülkün temeli biz bizde sen diye böyle mi gelsin Avrupa age never press age meselesi ateistler yeşiller her görülen cinsler nesti tükenen kaplı ağlar 84. madde beni ilgilendirmez varlığım varlığına yar bana dolmuş ilkokulda sen diye ben demokrasi Se ti baš mi ne. Das acht kap zum acht kap, aber. Ich habe ja dann wieder werde ich dich kalben. Du haben etwas zu technisch heran. Ich Hacim demokrasi! Hacim demokrasi! Haberler ve yorumlar. Radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 2 alan koduyla üçkırk üç kırk